Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. 94.9 Açık Radyo'da Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Sonunda NASA'da ekolojik yaşam programında bugünkü konumuz %100 ekolojik pazarlardaki dönüşüm. İstanbul'un 5 ilçesinde kurulan Buğday Derneği'nin 13 yıldır devam etmekte olan projesi %100 ekolojik pazarlar dönüşerek çok daha farklı ama bir o kadar da sağlam ve güçlü bir hale bürünüyor. 9 Haziran 2017'de Buğday Derneği Yönetim Kurulu bununla ilgili bu dönüşümle ilgili bir basın toplantısı Yaptı Ve o tarihten itibaren dönüşüm başladı aslında. Ve şimdi biz bu dönüşüm konuşmak üzere, bu dönüşümün bir parçası olan e, %100 Ekolojik Pazarlar Komisyon Üyesi, Sevgili Ercüment Yıldırım'ı konuk ediyoruz bugün. Hoş geldin Ercüment. Hoş bulduk, merhabalar. E, %100 Ekolojik Pazarlar neden dönüşüyor? Yani bu fikir nasıl çıktı e, ve na neden hayata geçirilmeye karar verildi? Bebek büyüdü artık. <gülüyor> yani burada e, Buğday Derneği'nin 10 yılı aşan bir deneyimi oluştu. %100 Rekolojik Pazarların kurucusu Buğday Derneği. Burada Victor'u da anmamız gerekiyor tabii ki. Onunla birlikte ve onun ardından çalışmalar hep sürdü. Buğday Derneği burada bir çerçeve çizdi aslında. Çerçeve biz sınırlandırmak anlamında değil anlamlandırmak anlamında kullanıyoruz tabii ki bu çerçeveyi. Öncelikle bu alana yalnızca Organik diye nitelendirdiğimiz sertifikalı ürünlerin girmesi birinci kural. Tabii bununla yetinilmiyor, orada bir düzenek sağlıyorsunuz. Bu düzeni belirlemek için de buğday 11 yıllık değim yerinde ise her aşamasında bulunarak tırmalaya tırmalaya bazı sözlü olarak anılan kurallar bütünü haline getirdi ve orada bir ortak uzlaşı mekanı haline geldi. Bu Pazar alanına giriş çıkış saatlerinden tutun da nasıl denetleneceğine girecek kadar, teknik bir konuya girecek kadar detay içeren bir konu. Buday bunu hep el yordamıyla yaptı bugüne kadar ve çocuk dediğim gibi büyüdü, yetişkin hale geldi. Şimdi öyle olunca da bunu belirli kurallara bağlayıp kurumsal hale getirmek gerekiyor ki bir standart sağlansın. Çünkü organik algısı ya da ekolojik algısı ...ucuna da bir pazar tanımı eklediğinizde farklı farklı algılanabiliyor. Buna artık bir standart getirmek ve her yerde yüzde yüz ekolojik pazar denildiğinde... ...herkesin aynı şeyi göreceği, aynı anlamı vereceği bir ortam oluşturmak gerekiyor. Bu dönüşümün özü aslında bu. Çok güzel anlattın, çok teşekkürler. Bu arada Viktor'u da sevgiyle ve özlemle analım. Peki bu basın açıklamasından sonra tabi defalarda pazarlarda toplantılar da yapıldı ama böyle insanlarda henüz böyle anlaşılamayan bir taraf var ki o da acaba bu dönüşümle Buğday Derneği bir adım geriye mi çıkıyor ya da işte biraz işte dışarıda mı kalıyor Buğday Derneği pazarları terk mi ediyor diye bir söylenti de çıktı. Şimdi bu yeni dönüşümde Buğday Derneği'nin konumu yeri. Ee, ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. <gülüyor> evet. Yine bebek büyüdü e, mottosundan devam edelim. Buğday tabii ki büyüttüğü bebeği cami avlusuna bırakmıyor. Aslında daha fazla da, e, sahip çıkıyor. Buğday düğün yapıyor. Yani çocuk artık büyüdü. Kendi ailesini kuruyor. Kendi ayakları üzerine durması için buğday düğünün tüm çerçevesinde işin içerisinde. Bir kez işin çerçevesini çizdiği yetmiyor. Buğday her ekolojik pazarın içerisinde birebir yer almaya devam ediyor. Şöyle ki her ilçede birer komisyon kuruluyor. Pazarların yönetimi komisyonlar aracılığıyla sürdürülüyor. Buğday Derneği de her komisyonun içerisinde birer üye vererek, en az birer üye vererek, o tabii ki detaylara bağlı olmak üzere komisyonların içerisinde kalıyor. Dolayısıyla yürütmenin içerisinde, karar verme aşamalarının içerisinde Deneyimini yansıtmak üzere yer alıyor ama öte yandan yürütmenin yanında olduğu gibi yasamada da var bu kurallar bütününü oluşturmada belediye ile esnafla ilişkileri kurmak için kurumsal olarak yazılı olarak da buğday derneği var olmaya devam edecek ez cümle özetle aslında şu buğday bir kenara çekilmiyor. Artık daha fazla işe elini sokmuş oluyor ve bütün sorumlulukları bu anlamda paylaşıyor ve denetleme noktasına geliyor. Çok güzel. O zaman şunu net bir şekilde söylüyoruz. Buğday bir adım geriye kesinlikle çekilmiyor. E, peki e, bu yeni dönemde belediyenin yani aslında pazarın gerçek sahibi yani gerçek e, sahibi olan belediyenin sorumluluk ve görevleri ne şekilde dönüşüyor? Burada belediyelere biraz daha ağırlıklı iş düşmüş oluyor. Eskiden de öyleydi ama bu nasıl diyeyim bunu fiili olarak buğday derneği yerine getiriyordu. Belediyenin bu eksik ayağı diyebileceğimiz noktayı buğday derneği tamamlamaya çalışıyordu. Şimdi bu artık dört ayağı üzerine oturtulacağı için belediye işin içerisine daha çok girecek. Önce şimdi yapıdan ve söz edelim bu %100 ekolojik pazarı yürütebilmek için bazı şeylere gerek var. Bir kez pazar alanı kurulduğunda nasıl kurulacak? İşte birinci koşul herkesin gelen her ürünün ve her üreticinin belgesinin olması gerekiyor. Şimdi bunun denetimini buğday yapıyordu bugüne evet. kadar. Bu denetim yapıldıktan sonra gelen ürünlerin miktarlarının alınıp düşümlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü üreticilere verilen sertifika belirli ürünler ve belirli tonajlar o yılki yapılan ekim dikim planına göre belirli tonajlar üzerinden veriliyor ve bu arka planda denetleniyor. Siz eğer ekolojik pazara o hafta ürününüzün bir kısmını girdi iseniz onu üretim miktarınızdan düşmeniz gerekiyor ki kalan ürünler denetlenebilsin takibi yapılabilsin. Çünkü burada bir limite ulaşıldığında yapılması gereken başka bir operasyonel işlem var. Bu aşamalar... Tarım İlçe Bakanlığına bakan yönü olduğu gibi sertifikasyon kuruluşuna, üreticiye ve bütün bu planlama aşamasında dolaylı olarak belediyeye bakan tarafları vardı. Tüm bu koordinasyonu bugüne kadar Buğday Derneği üstleniyordu. Şimdi yeni düzenleme ile bu işi yürütmek belediyeye kalmış olacak. Fakat bu nasıl olacak yani belediye biliyoruz birçok işleri yürütür ama hakkaniyetli ve düzgün bir şekilde yürütülmesinin kritik öneme sahip olduğu bir konu bu. İşte burada belediyelerle yapılan çerçeve anlaşmalar içerisinde belediye olarak bütün kurumlarını kendisini belediye bağlıyor. Yani şunu diyor herhangi bir ilçe belediyesi ben %100 ekolojik pazar kuruyorum. Kurduğum bu pazarda işte bu sözünü ettiğimiz konuya bağlı sözleşmeler bütünü kurallarına göre yönetilecek Ben de burada kendi üstüme düşeni görevlendirdiğim görevliler aracılığıyla yapacağım buğdayın bugüne kadar üstlendiği ve ekolojik pazarda buğday temsilcilerinin gördüğümüz görevlerini belediye birebir yapmaktan sorumlu olacak Aslında iş buradan çıkıyor o deminki söylenti ona da hemen dönmüş olalım buğday geri mi çekiliyor buradan çıkıyor artık buğday mı denedim Hayır buğday denetleyecek daha fazlasını yapacak Belediye yetkilileri bu işlemi sürdürecek ama bu yapılan işlemin uygun olarak yapılıp yapılmadığını belediye, denet, e, buğday derneği denetleyerek belediyeye raporlayacak. Eğer burada herhangi bir arıza oluşuyorsa buğday müdahale edecek ve bu sürece ve bu sürecin düzeltici önleyici faaliyetleri yapılacak. Bu da toplam kalite anlayışına yönelik bir çalışma aslında. E, o zaman e, belediyelerin e, sağlayacakları elemanların eğitimlerini de Buğday Derneği üstleniyor değil mi? Aynen öyle. Zaten sağlanacak elemanın niteliğini de Buğday Derneği belirlemiş oluyor. Evet. Tabii ki elemanın seçimi belediyenin tasarrufunda olacak bir konu ama niteliğin belirleyicisi konumunda Buğday Derneği var. Bu arada komisyonlar e, her ilçede ayrı ayrı kurulacak bir kez daha vurgulamak isterim. O komisyonlarda belediyeler mutlaka yer alıyor. Hı hı. İşin bir anlamda sahibi olarak. Tabii. Ama işin denetleyicisi ve konseptin tasarımcısı olmak üzere Buğday Derneği birebir içerisinde yer alacak. Komisyonlar demişken, komisyonlar ne şekilde kuruluyor? Komisyonlar ilçe, yani ekolojik pazar kurulduğu anda bir komisyon kurulmuş oluyor. Bunun yürütücüsü olarak. Hı hı. Şöyle ki, Belediye mutlaka bu komisyona bir elemanla katılıyor, mekanın düzenleyicisi anlamında. Buğday Derneği konseptin tasarlayıcısı ve standartı belirleyici olarak mutlaka komisyonda yer alıyor, bir ya da iki üye ile ekolojik pazarın büyüklüğüne göre. Komisyon içerisinde esnaftan, üreticilerden, öncelikle üreticilerden temsilciler yer alıyor. Esnaftan, yani esnaf deyince e, aracı diyebiliriz ya da kapalı ürünleri satanlar diyebiliriz, bu şekilde düşünebiliriz. Temsilci diyebiliriz, aracı diyebiliriz, evet, yani, gelemeyen, gelemeyen üreticilerin ürünlerini temsil eden tezgahlar. Aynı ile öyle çünkü e, çok küçük üreticilerle, çok büyük üreticiler pazar alanına birebir kendileri gelemiyor. Farklı farklı gerekçeler yüzünden ama bunların temsilcileri pazar alanında yer alıyor. İşte bu temsilciler de komisyon içerisinde yer alıyor. Diğer bir yandan e, ekolojik bakkallar ya da organik bakkallar diye bileceğimiz organik marketler ki e, hepimiz tanıyoruz. Onlar da e, pazarın bir paydaşı olarak bu komisyonlar içerisinde yer alıyor. Ve son aşaması tüketiciler yani pazara yalnızca alışveriş amacıyla gelenler de bu komisyonların içerisinde yer alıyorlar. Bu konu çok şaşırtıcı bulunuyor. Niye, niye tüketiciler bu pazarın içerisinde ama öyle güzel fikirlerle dönüyorlar ki bence de bulunmaları gerekiyor. E, tam da tüketiciler demişken aslında tüketiciler pazar çemberinde en önemli halkayı oluşturan e, e, kısım e, ve bu zamana kadar da en pasif kalmış kısım aslında ve e, tüketiciler de komisyona dahil edilecek ve tam da bu sıralarda bazı tüketici toplantıları yapılıyor ekolojik pazarlarda. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki şimdi Kartal'da ve Şişli'de bu toplantıların ilk aşamaları yapıldı. Şimdi komisyonlar her ilçede oluşturuldu. Her ilçede çalışmaya devam ediyorlar zaten ama dediğim gibi şu anda konseptin tamamlanması anlamında Tük tüketicilerin de olduğu toplantılar yapılıyor. Ve bunların da komisyon üyeleri haline getirilmesi için aralarında bir seçim yapılacak. Tüketiciler tüketici gözüyle komisyon içerisinde yer almış olacak. Bu tarafı önce halledelim. Şimdi belediye işin içerisinde var. Konseptin tasarlayıcısı buğday derneği işin içerisinde var komisyonda. Üreticiler var. Temsilciler var. Bir de pazara alışveriş için gelenler var. Aslında Şimdi, pazarı kurmanın en temel sebebi üretici. Aynen yani, hizmet, hizmet onlara aslında. Doğru hizmet onlara ve bunlar... E, bu yürütme kurulu diyeceğimiz komisyonda her, biri, her bir bakış açısı temsil edilmiş oluyor. Bunlar da tabi ki pazarı oluşturan ve devamına neden olan her şey için karar verme noktasında olacaklar. Belirli esaslara bakarak. Bu anlamda tüketici ayağı çok önemli. Çünkü oraya getirilen her ürün tüketiciye e, beğenisine sunuluyor. Sağlıklı gıda getiriliyor. Çünkü %100 ekolojik pazar. Onlar arasında tüketicilerin de seçim yapma olanı veriliyor. Tüketiciler işte bu isteklerini artık birebir dile getirebilecekler. Komisyonun içerisinde yer alarak, karar mekanizmasına etki ederek. Çok güzel fikirler duyuyoruz mesela. Bizim bugüne kadar hepimizin belki göz ardı ettiği açık ürünlerde e, ambalaj e, koyduğumuz kasalar, örneğin plastik kasalar. Evet. Bunun önüne maalesef ki geçemiyoruz. Tabii e, e, hani... Yüksek bir maliyet çıkıyor. Zaten ekolojik ürünler yüksek maliyette işte uygun kasalar diyeyim kullanıldığında maliyetler yukarıya doğru fırlamış olacak. Ama tüketicilerimiz bu konuda çok güzel yaklaşımlarda bulunuyor. Yani onun arasına bir kağıt konulabilir gibi güzel düşünceleri var. Yani basit bir şekilde bunun çözüleceğine dair katkıda bulunuyorlar. Bu katkılar güzel ve bunları artık dediğim üzere komisyonlarda ...yapıcı olarak ve karar, veri, e, karar verme aşamasında dile getirebilecekler. Bunu çok önemsiyoruz açıkçası. Evet, çünkü hepsi başka bir göz. Üretici başka bir göz, tüketici başka bir göz. Buğday başka bir göz, belediye başka bir göz. Çok güzel e, anlatıyorsun Ercüment. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ardından tekrar sohbetimize devam ederiz. So free. I'm Tekrar merhaba. Tohumda Nasıl Ekolojik Yaşam Programında 94.9 Açık Radyoda 100% Ekolojik Pazarların Dönüşümünü konuşuyoruz sevgiler Erçumentle. Erçument komisyonlar dedik, belediyenin görevleri dedik, Buday Derneği'nin e, bulunduğu konum dedik. E, aslında bu komisyonların en e, birincil görevi pazarların, yüzde yüz ekolojik pazarların bir standartını oluşturmak. Yani bir yüzde yüz ekolojik pazar kurulacağı zaman nasıl kurulacağı, nasıl denetleneceği, nasıl işleyeceği ve ilerleyeceğiyle ilgili standartların hazırlanması birinci öncelikli görevi. Ee, bu standartlar oluşturuldu mu? Evet ve oluşturulmaya <gülüyor> devam ediyor. Ee, kısadan yanıt bu aslında. Şimdi 9 Haziran'da Buday Derneği'nin e, kamuoyuna duyurduğu basın toplantısı ile bu dönüşüm aslında fiili olarak başladı. O tarihte e, 18 Mart'ta esnaf arasından yapılan seçimle oluşturulan komisyonda fiili çalışmalarına aslında başladılar. Bu söylediğin yani yüzde yüz ekolojik pazar nedir? Eşittir, şudur yazan anayasa diyelim. Bu oluşturuldu. Evet. Pazarın bütün paydaşları olarak... Düşünceler bir araya getirildi. Uygun olan, optimum olan çözüm ne ise bu oluşturuldu ve fiili olarak da uygulanmaya başlandı. Tabii ki bu yeterli değil çünkü çok çetrefilli konular bunlar. Yani bakacak olursak 3 bakanlığın e, konusu bir anlamda e, çerçeve içerisinde yazılıyor. Mevzuat var, yasal mevzuat var, yönetmelikler var. Onların arasında günlük hayattaki boşluklar var. Bunların doldurulması gerekiyor. Tüm bunların yanında da tabii ki sağlıklı gıda konseptinin bozulmaması için bir kurallar bütünü yazılması gerekiyor ki... ...bundan üç yıl sonra, beş yıl sonra geriye dönüp bakıldığında falanca uygulama nasıl olacak? Ay işte böyle olacak diye bir bakacağımız kara kaplı defter diyelim. Bu oluşturuldu. Tabii bunun oluşturulması, uygulanması bir arada geliyor... Bunun içinde olması gereken prosedürler var. O prosedürler yerine getiriliyor şu anda. Peki belediyelere sunuldu mu? Evet şu anda işte prosedürler kısmı o. Belediyelere sunuldu. Belediyeler inceledi, inceliyorlar İstanbul'daki ekolojik pazarlarda ve bunu encümen kararı alacaklar. Deminden bir anlattığımızın bağlayıcılığı tarafı aslında biraz da bu. Şimdi belediye alan sahibi. Hep bunu söyledik. Alan ve e, kurucu gibi görünüyor. Kurucu noktada %100 ekolojik pazar kurduğunda bakacağı kurallar bütünü şu anda oluşturuldu. Belediyeler bunları encümen kararı alacaklar. Encümen kararı da demek şu. Belediye kendi kendisine ben bu işi bu kurallar bütününe göre yapacağım diye deklarasyonudur. Şu anda bu. Encümen kararlarının alınması aşamasında çok tahmin ediyorum ki e, bir tanesi çok yakın zamanda Hı -hı. çıkmış olacak. Ve bundan sonra bütün süreç uygulamaya başlayacak. Çok güzel. Tabi biz burada ekstra bir şey daha var aslında. E, onu belki dile getirmek gerekiyor. Tüm ilçelerde oluşacak komisyonlar yani bütün ilçelerde çıkan encümen kararları doğrultusunda oluşturulacak komisyonlar kendi içlerinden üyeleri seçerek ki bunlardan bir tanesi belediye olacak, diğeri de esnaf ve temsilciler arasında olacak. Bunlarla üst komisyon vermiş olacaklar. Hmm. Bu da bir üst çatı oluşturulmasına yönelik e, ilçeden ilçeye, belki ilden ile farklılıkların olmaması, ekolojik pazarların standardının oluşturulmasını güçlendirecek bir çatı olması yolunda da devam ediyor. Bu ikinci aşama tabii ki. Yani her ekolojik pazarın kendi bünyesinde bir komisyon olacak ve o komisyonun bağlı olduğu bütün ekolojik pazarları kapsayan da bir üst komisyon olacak. Evet aynen öyle. Çok güzel. Peki bu komisyonlar bu standartlar dışında başka neye karar veriyor? <gülüyor> Aslında ilki olarak yani yürütücü olan Şimdi iki yönü var. Bir e, yasama tarafı var işte bu kurallar bütününün oluşturulması şu ana kadar. Fiili olarak 10 yılda buğday deneyimiyle gerçekleşmiş olanlar masaya yatırıldı. Günün gerçeklerine göre değerlendirildi, evirildi, çevirildi, tartışıldı. Tırnak içerisinde olmak üzere kavgalar verildi. Çünkü gerçekten dediğim gibi 3 bakanlığın konusuna giren konuda evet. bir e, kurallar bütünü yazılıyor. Bütün bunlar oluşturuldu. Bu yasama tarafı tabii ki günün gereklerine göre devam ediyor uygulamalar. İstisnalar da bunun içerisine yazılıyor. Bunun yanında bir de yürütme tarafı var. İşte o yürütme tarafı dediğinizde işin içerisinde her şey giriyor. Pazar alanına giriş. Giriş saati. Pazar alanından çıkış saati. Pazar alanında bir esnafın e, davranış biçimleri. Ya bütün bu da hani e, bu hukukun içerisinde yer alıyor. Pazar hukukunun içerisinde. Ve bu da bu yürütme kurullarının komisyonlarının görev kapsamı içerisinde. İşte efendim ambalajlanmanın nasıl olacağı, etiketlerin nasıl yazılacağı biliyorsunuz ekolojik pazarlardaki etiket fiyat yazmaz yalnızca. Fiyat belki Tabii. de en son şey Hı -hı. ama bu komisyonlar bir tavan fiyat belirleme konusunda da konsensüs sağlıyorlar. Bugüne kadar buğday deneyimiyle böyleydi. Buğday tavsiye fiyatı verirdi. Şimdiden sonra bu komisyon bu kararı verecek. Bunun gibi hayatın içerisinde bir pazar alanına girdiğinizde verilebilecek her türlü kararları artık bu komisyonlar verecek biraz doğrudan demokrasi uygulaması şu aşamada da tüketicilerin buna dahil olması var yıl sonuna kadar da tahmin ediyoruz belediyelerde protokoller encümen kararları alınmış olacak ve komisyonların kurulma resmi olarak kurulma işlemleri bitmiş olacak bu komisyonların içerisine tüketicilerimizin de dahil olmasını yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz. 2018'de yeni yıla merhaba diyerek yeni konseptin artık fiili olarak uygulandığı günleri göreceğimizi umuyoruz. Çok teşekkür ederim Ercüment. Ben teşekkür ederim. Evet. En başta da söylediğim gibi ekolojik pazarlar dönüşerek daha farklı ama bir o kadar da daha sağlam daha güçlü bir hale bürünüyor. Evet değerli dinleyenler bu hafta %100 ekolojik pazarların dönüşümünü konuştuk sevgili Ercüment Yıldırım'la. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ben Leyla Aslan Ünlübay. Hepinize sevgiler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadepe.